Auuzu billahi minash-şeytanir-racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves-salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Geçen dersimizde son olarak Hicr suresinin 9. ayetini ele almaya başlamıştık. Şimdi Aynı ayet kerime ile alakalı olarak bir iki hususu daha hatırlatarak devam edeceğiz inşallah. Ayet malumunuz olduğu üzere Estaizu billah İnnâ nahnu nezzelne zikra ve inna lehu lehâfihû Yani şüphesiz biz zikri biz indirdik. Ve şüphesiz onu koruyacak olanlar da bizleriz. Şimdi Arapça lafzı ile ayeti kerimede biz anlamında üç tane Amin. lafız var. Birisi inna'daki muhakkak biz. Diğeri münfasıl bir, şey bir zamir olarak biz anlamındaki nahnu. diğeri indirdik abi, lafzının de, sonunda nezzelna'nın sonundaki yine biz anlamına gelen na Peki bu kadar biz anlamında üç tane lafız arka arkaya ne? niçin geldi? İkisi bitişik zamir, biri ayrı zamir olmak üzere. Biraz daha kısarsan yanıt yapabiliriz. Tamam. Evet. Ee, diyor ki muhakkak zikri indirenler bizleriz ve muhakkak onu koruyacaklar bizleriz. Buradaki üç tane biz anlamındaki zamirin arka arkaya zikredilmesi konunun tekit edilmesi içindir. Yani Kur'an'ın indirilişinde bizden başkasının hiçbir şekilde en ufak bir payı, en ufak bir müdahalesi, en ufak bir katkısı yoktur. Cebrail ve Muhammed Aleyhime dahil olmak üzere. Bunlar sadece Kur'an'ın muhataplarına ulaştırılmasında vasıtadan ibarettir. Cebrail aleyhisselam levh-i mahfuzdan veya kendisine vahyin tebliğ etmek üzere tebliğ edilmesinden alıp yani semavattan mele-i aladan Kur'an'ın indirilen kısımları inecek kısımları veya inen kısımları neyse onları emin olarak alıp, aynı emanetle ve esasen yapmak istese de yapması imkansız, çünkü Allah buna fırsat vermeyecektir, böyle bir niyet de zaten olmaz, hiçbir fazlasız ve eksiksiz olarak, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a aldığı gibi tebliğ edilmiştir. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam da, Cemrail'den aldığı şekilde eksiksiz ve fazlasız olarak ümmetine temlil etmiştir. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan bize kadar olan kısmı da yani diğer insanlara kıyamete kadar olanı da Allah bunu muhafaza edecektir. Onu indirirken muhafaza ettiği gibi yeryüzünde kıyamete kadar kalışında da onu muhafaza edecek. Demek ki bu Kur'an-ı Kerim ister ilahi, ister beşeri hiçbir kitaba nasip olmayan bir şekilde muhafaza edilen bir kitaptır. Bu kitabın hiçbir harekesi dahi insan müdahalesiyle konulmamıştır. Ne eksiği vardır hareke kadar bile? de fazlası var. Hatırma şahıs isimi hatırımda değil Yahudinin birisi Abbasiler zamanında üç kitap ehlini sınamak istiyor. Tevrat'ın bir bölümünü alıyor onda ilaveler yapıyor eksiltmeler yapıyor takdimler, tehirler yapıyor. İncil'in bir bölümünü alıyor. Hem de böyle meşhur olan bölümlerini. Aynı şekilde hasfediyor. Yani bir kısmını çıkartıyor, bir kısmını ekliyor. Takdim tehir yapıyor. ibareleri değiştiriyor. Bırakıyor. Kur'an-ı Kerim'den de böyle bir şeyler yapıyor. Ve bu kitapları, bu bölümleri din mensuplarının bilenlerine veriyor. Yani Tevrat'ın bölümünü Bağdat'taki Yahudi alimlerine. İncil'in bölümlerini Hristiyan alimlerine. Kur'an-ı Kerim'i de Müslümanlara veriyor. Tepki bekliyor. Müslümanlar ellerine alır okur okumaz hayır bu değil Kur'an-ı Kerim diyorlar. Yahudilerle Hristiyan alimlerden ses seda yok. Çünkü o kitabın tahrif edilmiş hali bile muhafaza edilemiyor. Muhafaza edilemiyor. Yine bir anekdot olarak bilgi olarak söylüyorum. İlginçtir. Kitab-ı Mukaddes'in en güzel tercümelerini yine Osmanlı Müslümanları yapmıştır. Osman alimleri yapmıştır. Hala tedavülde olan Kitab-ı Mukaddes şirketinin mevulundadır şeyi hala duruyor zannederim. Yayınladığı Kitab-ı Mukaddes'in mütercimleri tercimleri Osmanlı alimleridir. Müslüman alimleri yani. Bunlar Çünkü kendi asıl metinlerine birebir en yakın tercüme onu görmüşlerdir. Şey Şimdi gelelim biz mevzumuza. Kur'an-ı Kerim evvela böyle bir muhafaza içerisindedir. Kur'an-ı Kerim sadece okunarak ve tilavet olunarak muhafaza edilmedi. Aynı zamanda ahkamı, hükümleri, akidesi, hayat görüşü, insanlar ile alakalı ahkamı, dünya ile alakalı ahkamı ahiret ile ahlakalı ahkamı yaşanarak muhafaza edildi. Bu da Kur'an-ı Kerim'in muhafaza şekillerinden bir tanesidir. Yine Kur'an-ı Kerim'in muhafazasının kapsamında Peygamber aleyhissalatü vesselamın sünnet-i muhafaza edilmesi de vardır. Niçin? Çünkü Kur'an-ı Kerim'in kastettiği ahkamın istediği hayatın yaşanması nasıl şekillenecek, nasıl ortaya çıkacak, nasıl uygulamaya geçilecek, geçirilecek bütün bunların tafsilatı sünnet-i seniye ile muhafaza edilmiştir. Böylelikle Kur'an-ı Kerim sadece okunarak lafzıyla muhafaza edilmemiş oldu. Kur'an-ı Kerim sadece hiçbir kitapta olmadığını söylediğimiz yalnızca İndirildiği şekliyle muhafaza edilmiş olmadı. Kur'an-ı Kerim bir hayat nizamı olarak nasıl yaşanacağı da muhafaza edilerek günümüze kadar geldi. Ve bu yönüyle de kıyamete kadar da muhafaza edilecektir. Kur'an-ı Kerim zekat verin diyor. Ne kadar? Yok. Kur'an-ı Kerim 40'ta bir demiyor Kırkta biri, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam sünnet-i senyesinde gösteriyor. 41 bir ticaret mallarındandır. Hangi ticaret mallarından? Hangileri ticaret malı kabul ediliyor? Haceti asliye nedir? Gibi. Senede bir mi? Nisab ne kadar? Yani servet nereye kadar ulaşılsa verilecek? Bütün bunlar Kur'an-ı Kerim'de yok. Peki sünnet ise diye bunları beyan etmeseydi zekat verin emri nasıl muhafaza edilecekti havada kalacaktı Kur'an muhafazası Kur'anı ı Kerim hac diyor allah Teala'nın bir emridir ki hakkıdır ki gücü yeten beyti hac etsin. doğru hac ettik Vakfede ne zaman duracağız Tavaflarımız nasıl olacak? Cemrelere taş atmamız nasıl olacak? Kur'an-ı Kerim sadece Safa ile Merve arasında sahi etmeniz ne? Üzerinize bir vebal yok diyor. say nasıldır? Beyti atiki tavaf etsinler diyor. Tavaf ne şekilde olacak? Zekattan bahsettik. Ticaret mallarını söyledik. Ziraat mallarından ne kadar zekat vereceğiz? Nasıl vereceğiz? Kur'an-ı Kerim ziraat malları ile ilgili olarak وَاَتُوا حَقَّهُ يَوْا حَسَدِي diyor. Başka bir şey demiyor. Hasat yaptığınız günü onun hakkını veriniz. Ne, ne kadardır bu hak? Bütün ziraat mahsullerinde de verilecek mi? Değil mi? Hangilerinde verilecek? Sebze olanlarında, taze tüketilenlerde, bekletilerek tüketilenlerde bunların ahkamı Ne? Eğer sünnet-i seniye bunları bize öğretmemiş olsaydı, bu ayet-i kerimenin muhafazası, lafzan muhafazanın ötesine bir muhafaza olacak mıydı? Kur'an-ı Kerim'in bütün ahkamı için aynı şeyi söyleyelim, düşünelim. Sünnet-i seniyenin demek ki muhafaza edilmesi, Kur'an-ı Kerim'in muhafazasının şumulu içerisinde. İşte inna nahnu nazzalna zikra ve inna lehu lahafizundeki takitlerin bir hikmeti de budur. Biz onu hem lafzıyla muhafaza ettik, hem manasıyla muhafaza ettik, hem de onun kapsamı içerisinde sünnet-i de lafzıyla ve yaşayışıyla da muhafaza ettik. Ve biz onu ayrıca muhafazamızı da devam ettireceğiz. Çünkü Hafizun kelimesi ism faildir. Türkçe'deki dil bilgisi şeyi ögesi olarak etken ortaçtır. Koruyucularız. Arap dil bilginleri der ki, zannederim Türkçe'de de belki vardır bu görüş. Isim fiilden daha belirdir. Isim fiilden daha belirdir. Daha e, güçlü bir anlatımdır yani kısaca. Niçin? Çünkü fiilde zaman kaydı vardır. İsimde zaman kaydı yoktur. Biz onu koruyucularız. Koruduk demedi. Koruyacağız da demedi. Koruduk deseydi acaba ne zamana kadar koruduk? Koruyacağız dedi acaba ne zamandan itibaren koruduk? Her ikisinde de bir zaman sınırı var. Ama burada koruyucularız, koruyacak olanlarız. Süreklilik namaz var. İndiği lahzadan itibaren yeryüzünden kaldırılacağı kıyametin kısa bir zaman öncesine kadar muhafaza edilecektir ve az önce kısaca. İzah etmeye çalıştığım çerçeve ve kapsam ile muhafaza edilecektir. Şimdiye kadar edilmiş olması <gülüyor> Cenab-ı Allah'ın gelecekte de böylece muhafaza edeceğinin teminatıdır. Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'den önceki kitaplar hakkında ne diyor? Bi <gülüyor> mestüh diyor. Tevrat ile İncil ve diğer kitaplar kitaplarını korumaları kendilerinden istendiği için yani Cenab-ı Allah Tevratı, İncil'i ve diğer kutsal kitapları semavi kitapları o kitabın müminlerine koruma vazifesini vermişti. Niçin? Hikmeti belli. Çünkü Cenab-ı Allah İslam'dan önceki Muhammed Aleyhisselatü Vesselam daha doğrusu Risaletten bahsedelim. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan önceki bütün risaletleri belli bir zaman, belli bir beşeri topluluğa göndermişti. Zamanı gelince bir başka risalet gelecek, onun dönemi gelecektir. Onun için onların korumaları bu zaman zarfında yeterli olacaktı. Hikmet gereği onların korumaları yeterliydi. Ama Cenab-ı Allah bu Kur'an-ı Kerim'i Kıyamete kadar insanlara bir hayat rehberi olmak, anayasaları olmak üzere indirmiş olduğu bir kitap olduğu için hem gerekli esbabı halk ederek, yani kitabın muhafaza edilmesi için gerekli esbabı halk Ne? evvela Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ezberledi. Cebab Allah'ın korumasıyla ve ezberlemesini sağlаmasıyla la Ey Muhammed sana aleyhi vesselam vahiy nazil olunca acele edip aman bir şey kaçırmayayım diye Cebrail'den vahiy alınca bir şey kaçırmayayım diye dilini Kur'an okuyarak depreştirmene gerek yok onu kalbinde toplamak da, onu okutmak da bizim işimiz. Onu biz üzerimize aldık. Yani koruma, Muhammed Aleyhisselatü Selam'dan itibaren, hmm. Cebrail Aleyhisselatü Selam'dan itibaren. Niye? Nezele bihir ruhul emin diyor. Bu Kur'an'ı, o ruhu emin, Cebrail Aleyhisselam indirdi. Emin. Artıran eksilene emin denir mi? Demilmez. O güvenilir ruh. Cebrail aleyhisselam evvela onu indirdi. Onunla alakalı bu. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in korunmasında süreçler vardır, aşamalar vardır. Muhammed aleyhisselamla alakalı olarak ne oldu? Fe inne aleyna jem'ahü ve Bu Kur'an'ı senin kalbinde cem edip bir araya getirmek ve onu sana olduğu gibi okutmak, yani ümmetine okumanı sağlamak Bizim işimiz. Bu da aleyhissalatü selam tarafı. Ondan sonra ümmet tarafı geldi. Ümmetin ilk, Kur'an'ın ilk muhatapları kimler? Ashab-ı kiram aleyhimur i Ne yaptılar onlar? Ezberlediler. Yazdılar. Namazlarında okudular. Öyle... Bizim gibi ala acela, inna olsun, namaz okuyanlar değiller diyorlar. Başka, başka sahabileri bu namaz uzun oldu, dedirtecek kadar uzun namaz kıldırıyorlardı, okuyorlardı. <gülüyor> Esmerem de biliyorlardı, okumaktan da zevk de alıyorlardı. Kur'an okumalarıyla alakalı o kadar güzel olaylar var ki, sahabık ilanın. Ya Resulallah diyor dün gece Kehf suresini okuyordum. Birden diyor baktım ki diyor at huysuzlanmaya başladı. Okumamı kestim at rahatlıyordu. Okuyordum at huysuzlanıyordu. İşte çocuğum diyor yanı başında uyuyordu. Atın diyor huysuzluk yaparken sergesizlik yaparken onu ezip öldürmeyeceğinden korkmasaydım okumaya devam edecektim. Bir de dışarı çıktım baktım ki diyor gökten bir aydınlık yukarı doğru çıkmaya başladı diyor. Eğer diyor okumanı sabaha kadar devam ettirmiş olsaydım o gördüklerin meleklerdi. Çıkacaktın ve melekleri evin etrafında görecektin. Böyle okuyorlardı Kulah'daki. Bu şekilde okuyarak Ezberleyerek. O kadar ezberlediler ki Sırbîr-i Maûne'de Ki Peygamber Aleyhisselatü da derinden üzmüş bir hadisedir. Yetmiş tane hafız şehit oluyor. Bir olayda yetmiş kişi. Düşünebiliyor musunuz? Demek ki Kur'an-ı Kerim'i öyle ezberleyen bir kişi, iki kişi veya azınlık değildi. Ashab-ı kiram arasında önemli bir yekundu. Bununla da yetinmiyorlar, yazıyorlar. En azından ilgili kaynaklarda Kur'an-ı Kerim'i başından sonuna kadar yazılı olarak, hafız olarak değil yazılı olarak toplayan, cem eden ashab-ı kiramın isimleri var. Ali radıyallahu anh'ten Abdullah bin Mes'ud'a varıncaya kadar zeyd Sabit'e varınca yakılarsın. Ondan sonra Ebu Bekir Radiyallahu anh Efendimizin halifeliği döneminde Kur'an-ı Kerim yine Yemame'de büyük ölçüde hafızların şehit düşmesi üzerine Hazreti Ömer'in ısrarıyla Hazreti Ebubekir Bekir Kur'an'ı yazılı olarak toplamayı kabul ediyor. Öyle sıradan değil ha, çabuk bir kabul değil. <gülüyor> Hazreti Ömer çok sıral ediyor. Sabi i Kiram çok sıral ediyor. bu Bekir radıyallahu anh Efendimizin tek bir tereddüdü vardı. Muhammed aleyhissalatü selamın yapmadığı bir işi ben nasıl yaparım? Ee, sünnete yan gözle bakan zavallılar bu hadiseyi bir görsünler. Muhammed'in yapmadığı bir şeyi ben nasıl yaparım? Hangi sema beni gölgelendirir, hangi yer beni taşır ben bunu yaparsam diyor. onu yapmadığı bir nasıl yaparım diyor. Sonunda ikna ediliyor. Ümmetin faydasına, maslahatına olduğunu kabul edince, bu iş için gerekli komisyonu kuruyor, yaptırıyor. Onunla alakalı tarihi bilgileri, ilgili kaynaklardan çoğunuz okumuşsunuzdur. Osman radıyallahu an efendimiz zamanında da, Yine benzeri hadiseler biraz farklı. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim bu sefer çoğaltılıyor. Toplama değil bu. Çoğaltma bu. Toplama Ebu Bekir radıyallahu an zamanında oluyor. Osman radıyallahu an çoğaltıyor. Bazı kaynaklarda bazen Kur'an-ı Kerim'in ikinci defa toplanması diye gibi bir şeyler yazılıyor değil. Çoğaltmadır bu. Çoğaltılıyor ve o zaman İslam ülkesinin İslam diyarının, fethedilmiş İslam ülkesinin belli başlı büyük bölgelerine birer nüsha gönderiliyor. Ve Osman radıyallahu anh efendimiz de Medine'de kendi nüshasını kendisinin yanında muhafaza ediyor. Tabi, Hazreti Osman'ın şehadeti üzerine, şu anda ismini hatırlamadım, zamanın şairlerinden bir şiir yazıyor. Merciye yazıyor. Orada bir beytinde şöyle diyor. Saçlarına ak düşmüş birisini öldürdüler diyor. Geceyi teheccüdle ve Kur'an okumakla geçiriyordu. Osman radıyallahu gerçekten halifelik vazifesinin bütün sorumluluklarıyla birlikte. Ki eshab-ı kiram hep öyleydi. Kur'an-ı Kerim'i geceleyin okumayı önemsiyordu. Çünkü Kur'an bunu önemsememizi söylüyor. Ne diyor? İnne nâşi'etel leyli hiye eşeddu ve ve ekve mukila diyor. Geceleyin o kalkıp uyanış var ya onun vurgusu da daha sağlamdır. Söyleyişi de daha düzgündür. O kainatın sessiz olduğu zamanda bu zamandan bahsetmiyoruz. Bu zamandan bahseden Merhum Neci Fazıl ne diyor? Beyoğlu tepinirken ağlar Karaca Ahmet. Öyle tepinme falan vesaire yok. Gece gecedir, gündüz gündüzdür. İşte gecenin gece olarak yaşandığı gündüzün de gündüz olarak yaşandığı İslam cemiyetinde her Müslüman küçük, yaşlı, genç, ihtiyar, erkek, kadın Gecesinin bir bölümünü hiç olmasa kışın uzun gecelerinin bir bölümünü Rabbi ile baş başa kalmaya ayır Ve bu baş başa kalışın da en güzel sohbet nedir? Konuşmak değil midir? Kur'an okur. Rabbinle konuş. Hmm. Rabbinle konuş. Öyle. Cenab-ı Rabbül aleminle bu şuurla hitap ettiğiniz zaman, Kur'an'ı okuduğumuz zaman daha doğrusu, okuyabildiğimiz zaman, Rabbim bu mertebelere yaklaştırsın bizleri, o zaman biz Kehf suresini okurken, meleklerin evimizin etrafını görmesek dahi, sarmaları hiç işten bile değil, olmayacak bir şey değil. Öyle bir Kur'an okuyor ki, melekleri gökten yere indiriyor. Çekiyor, gökler için, yer o zaman melekler için göklerden daha cazip oluyor. Çünkü bizim semada ancak levh mahfuzda yazısını gördüğümüz Kur'an-ı Kerim, yerde müminlerin arı hızıntısını andıran sesleriyle okunuyor. Onu yakından dinleyelim diye inerler. tasavvuru mümkün olan bir hadise değil. Yani tasavvur edebilirsek böyle zannederim kendimizden de geçeriz yani. Tasavvur edilebilecek kadar büyük bir edilemeyecek kadar büyük bir hadise. Velhasıl Kur'an-ı Kerim bu şekilde okunarak, yazılarak, ezberlenerek muhafaza ediliyor ve günümüze kadar geliyor. İslam diyarının en uzak noktası diyelim ki Fas'tır veya Moritanyadır. Moritanya'dan bir hafız gelsin İstanbul'a nitekim geliyor zaman zaman. Kur'an okuyorlar. Onların okuduğu Kur'an ile bizim bildiğimiz Kur'an arasında bir hareket kadar fark var mı? <gülüyor> Kesinlikle. Olsa yanlış okudu hafız efendi diyeceğiz. Biz okusak fark olacak mı? Olmayacak. Endonezya'da çok senelerce önce Endonezya'dan bir muhterem hanıfı efendi kadınlar arası Kur'an okuma yarışmasında birinci gelmişti. Tahrim suresinin sonlarını dinlemiştik o zaman için. Yani baktık bizim okuduğumuz Kur'anla aynısı. İçine kadar bir farkı yok. O zaman da böyleydi. Günümüzde de böyleydi. Geçmişte de böyleydi. Gelecekte de böyle olacak. İşte Kur'an bu şekilde inişiyle, nüzuluyla, lafzıyla, manasıyla, yaşanmasıyla günümüze kadar gelmesiyle muhafaza edilmiştir. İşte üç tane biz zamirinin arka arkaya tekid ile gelmesinin hikmeti budur. Bütün cihetleriyle muhafaza edilmiş bir kitap. Ve her yönüyle yine muhafaza edilmesine devam edilecek bir kitap. Bu muhafaza şekillerinin yalnız birisinde o da Cenab-ı Allah'ın beşeriyeti imtihanı gereği bir aksama oluyor. Nedir? Bizler tarafından yaşanmasında aksama Biz o zaman Kur'an-ı Kerim'i muhafaza etmek için üzerimize düşeni yapmıyoruz. Ne diyor çünkü Kur'an-ı Kerim? Estaizu billah. Hadid suresinde اِنَّ الَّذ۪ينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاتَ ثُمَّ لَمْ Kendilerine Tevrat yükletilip de daha sonra onu taşımayanlar var ya, kocaman kocaman cilt cilt kitaplar taşıyan eşeğe benzerler. Bu veya benzeri bir ayet için İbn Abbas meclisindeki birisi, Diyor ki canım o İsrail arasında içindir diyor. Doğru. İbn Abbas'ın cevabına bakın. Tercümanın Kur'an. Radıyallahu anh. Kur'an tercümanı. Peygamber böyle nitelendiriyor. Allah'ım ona tevili öğret diyor. Diyor ki eğer her tatlı ve hoş şey sizin olacaksa her acı şeyde İsrail oğullarının olacaksa, onlar sizin ne iyi kardeşleriniz olurlar diyor. Yok öyle yapma diyor yani. Hoşunuza gitmeyen bir ayet, İsrail oğulları hakkında, onlardan size pay yok öyle mi? Siz de size Kur'an yükletilmiş, ey hafızlar, hafıza ne deniyor? Amel. Hamili Kur'an. Çoğunluğuna hameletün Kur'an. Kur'an taşıyıcıları. Kur'an'ı taşıyorsun sen. Kur'an'ı taşımak kalbinde bırakmak değil. Hafızanda bırakmak değil. Gözlerini kapatarak Kur'an sayfasını, mushaf sayfasını görürcesine Kur'an'ı gürür gürür okumaktan ibaret değil. Kur'an'ı taşımak anlaşılan bir manadır. Yani Kur'an'ı yaşamak bitti. Biz Türkiye ki ben de övünüyorum, hafızlarımızın çokluğuyla övünüyoruz. Fakat hafızlarımızın ha olduğu kadar Kur'an'ı yaşayamadığımız için de üzülüyoruz. Kur'an'ı da yaşamak, Kur'an'ı yaşamak da Kur'an'ın muhafaza edilmesinin bir gereğidir, bir tecellisidir. Kur'an okuyup gereğince amel etmenin faziletine dair zaman zaman hatırlattığım bir hadisi bir daha hatırlatır. Bu konuda söyleyeceklerimizi nihayet erdirelim. Cenabı Cenab-ı Allah diyor mahşerde. Dünyada Kur'an'ı okuyan kimseye Dünyada iken Kur'an'ı nasıl tertil ediyor idiysen şimdi yine oku. Okuyacağın her bir ayet için bir derece yükseleceksin. Her iki derece arasındaki uzaklık da yer ile gök arası kadar olacak. Kur'an-ı Kerim'i ezberi Kur'an-ı Kerim'i ezberlemiş kişinin annesine ve babasına kıyamet gününde birer taç giydirilecek başlarına. var. Ve bu taçların her biri dünyadan ve dünyadaki her şeyden hayırlıdır. Ya Kur'an'ı ezberlemiş olanın kendisi hakkında ne dersiniz diyor. Peygamber Efendimiz Sallallahu Rabbim bizleri Kur'an'ı hem taşıyan gerçek manada taşıyan, ezberleyen hem de hayata geçiren, tatbik edenlerden eylesin. O zaman Kur'an'ı muhafaza etmek şerefinde de biz de üzerimize düşeni yapmış oluruz. 10. Ayet-i Kerime ile şu noktaya bahis geliyor. Biz El Muhammed sana Kur'an-ı Kerim'i indirdiğimiz gibi sana risalet verdiğimiz gibi senden öncekilere de rasuller göndermiş ve o rasuller aracılığıyla onlara risaletin tebliğ edilmesini sağlamıştık. diyecek ve bunların önceki risaletlere karşı tutumları uzun uzun anlatılacak. Anlatılırken kısaca şu mesajlar verilmiş olacak. Bir, ey Muhammed ümmeti siz o sizden önceki risaletlere karşı iman etmeyenlerin takındığı gibi tavırları takınmaktan uzak durun. Sakın onlar gibi olmayın. Kendinize çekin düzenler. Yani Kur'an'ı taşıyın. Onlar Kur'an'larını veya kendilerine indirilen ilahi kitapları gerektiği gibi taşıyamadılar. Siz taşıyın diyor. Onlar gibi olmayın. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ile alakalı bir yüzü var. Bu hitapların. Ey Muhammed seni yalanlayan bu kavminden fazla üzülerek onlara gereğinden fazla itibar etme. Çünkü ilk yalanlayan peygamber, yalanlanan peygamber sen değilsin. İlk yalanlayıp netice itibariyle iman etmezlerse, Helak olan kavim desen senin kavmin değildir. Senin gibi peygamberler de gelip geçti ve yalanlandı. Senin kavmin gibi yalanlayan, peygamberler de, yalanlayan kavimler de gelip geçti. Dolayısıyla ne kendin için ne onlar için. Hak edilmedik bir derecede ayrıca üzülüp kederlenmene gerek yok. Bunun ehemmiyeti şu. Rasulullah sadece aman üzülmesin falan haşa Türkçe'deki tabiriyle el bebek gül bebek yetişsin diye değil. Gereğinden fazla üzüntü ve gereğinden fazla sevinç insanın dengesini bozar. İnsanın ruhsallığını bozar. Onun için üzüntümüz ve kederimiz daima bizim kontrolümüzde olmalı. Onun için söylüyor. Neredeyse diyor kendini helak edeceksin, iman etmiyorlar diye. Ne gerek var? Vema aleyke illel belâ diyor. Sana düşen tebliğ etmekten ibarettir. Bizim üzüleceğimiz ne? Görevimizi Rabbimize karşı, dinimize karşı, vazifemizi yapmama halinden üzülüyor. Öbür dünyevi üzüntüler de insanız. Elbette üzüleceğiz. Ama hacimleri kadar. Hak ettikleri kadar. Hak ettikleri kadar. Bir imtihanı kaybetmiştim. Çok üzüldüm. Bir odaya çekildim. Hüngür hüngür ağlıyorum. Yaşım 20 falan. Abim geldi. Bir süre herhalde bıraktı biraz ağlasın dedi. Ondan sonra geldi. Oğlum dedi ne oluyor dedi. Sen ilk yenilgi karşısında böyle yıkılırsan dedi. Hayatta nasıl dayanacaksın? Aklımı başıma getirdi. Ne olacak? Bu sefer kazanmadın, gelecek sefere kazanmasın. Hiç kazanmasın, Ne olacak? Kendine uygun bir şey bulursun elbette. Aa. Gerçekten de öyle. Bundan yani işin hakikati bu. Kur'an-ı Kerim'in de bizi yönlendirdiği bu. Ama her üniversite imtihanlarından önce başlar veliler veya karne almadan önce. Aman çocuklarınıza şöyle söyleyin oğlum kazanmasan da hayatın sonu değildir. Tabii 20 sene ilkokulda, lisede bilmem ne de et. Onun için üniversite, üniversite, üniversite, diye koştur. Yükle yükle yükle yükle yükle. Ondan sonra bir gün öncesinden kazanmasında önemli değil hayatın zoru değildir diye. Yani, kardeşim bu tek söz 20 yılın etkisini götürmez ki. Baştan beri onu ona da hazırla buna da hazırla. Yani hayatın gerçekleriyle her zaman insanımızı yüzleştirmeyizini bilmek eğitimin esasıdır. İşte Kur'an-ı Kerim Resulü'nü böyle eğitmişti. Hayatı gerçek yüzüyle tanıyacağız. Ve bu bardak bu bardaksa bu bardak kadar kıymet vereceğiz. Faraza kırıldı. E beş bin lira kaybetmiş gibi üzülmeye değmez ki. Hatta beş bin lira da kaybetsen ne olur ki? Ne olacak? Onu kaybettiren Allah daha önce vermişti. Daha sonra on binde verir, yüz binde verir, hiç de vermez. Ne olacak? Ne olacak? Onun için Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, ne üzüleceğimizi de bakın şu duasında bize gösteriyor. Allahümme la tecal musibetene fi dinine. Allah'ım musibetimizi dinimizde kılma. Bize musibet vereceksen dinimizde musibet verme. Gerisi çok önemli değil diyor yani. Gerisi önemli diyor. Maazallah eşini kaybedebilir insan, evladını kaybedebilir insan ne olacak? Hayatın sonudur ama Ahiret hayatı bitmiyor. Biz öyle evlat sahibi olacağız ki, öyle çoluk çocuk sahibi olacağız ki, öyle eşimiz, çoluğumuz, çocuğumuz olacak ki, sevdiklerimiz öyle olacak ki, dünyada ayrıldığımız zaman birbirimizden ahirette inşallah beraber olacağız cennette diyebilecek şekilde evlatlarımız olsun. ...diyebilecek şekilde eşlerimiz olsun... ...diyebilecek şekilde kardeşlerimiz olsun... ...arkadaşlarımız olsun. O zaman ölüm dahi bizi fazla yıpratmaz. Hatta hiç yıpratmaz. Üzülmek ayrı bir hadisedir. Fıtraktır üzülmek. Biz üzülmeyi inkar edemeyiz ki. Bir hakikattir bu. Ama hak ettiği kadarıyla... ...elimizi ayağımızı kesecek... ...çabalarımızı, gayretlerimizi bitirecek kadar... ...bir üzülme için. Bizim hayatımızda büyük vazifelerimiz var. Evvela dinimizi yaşamak, ondan sonra başkalarının yaşaması için gerekli mücadeleyi eksiksiz ve kesintisiz olarak vermek. Hayatınızın merkezine bunu koyun, göreceksiniz. Tıpkı o büyük sahabi kadının söylediği gibi Uhud Harbi'nde. Baban öldürüldü diyor önemli değil sallallahu nasıl?" diye soruyor. Bak. Kocan öldürüldü. Resulullah nasıl? Oğlun öldürüldü. Resulullah nasıl? Resulullah'ı sağ salim görünce, "Sen hayattasın ya. Hiçbir bütün musibetler küçük kalır." diyor. "Kullu musibetin ba'de ya Resulullah "Sen sağsın ya. Bütün musibetler ufak kalır." Mesele bu dinimiz ve dini değerlerimiz, dinimiz için yapabileceklerimiz, bizim en büyük endişe kaynağımız olduğu zaman, o zaman her şey yerli yerine olur. Sevinçlerimiz de yerini bulur, kederlerimiz de hak ettikleri yerlerini alır. İşte 10. Ayet-i itibaren Cenab-ı Allah şöyle buyuruyor. Biz sana zikri indirdik dedikten sonra diyor ki, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ ف۪ي <الْاوَّلِينَ> Andolsun senden önce de, önceki o şialar arasında Resuller gönderdik. Şia, şianın çoğuludur. Şia gruplar demek, fırkalar demek. Taifeler demek. Biz senden önceki, senden önceki ilk fırkalar arasında, ilk gruplar arasında... Yani kavimler arasında da gerçekten senden önce rasuller gönderdik. Peki onlar ne yaptılar? وَمَا <Sessizlik> يَعْتِيهِمْ Yani diyor ki Cenab-ı Allah aleyhissalatü selam'a Evvela sen ilk Resul değilsin. Senden önce birçok rasuller gelmiştir. Batılarının batılıların risaleti inkar eden tarihlerinde söyledikleri gibi ve maalesef bizlerde de okutulduğu gibi insanlık öyle yaratılmasıyla birlikte başıboş bırakılmadı. Gerçi hoş insanın yaratıldığını da e, anlatmamaya özellikle dikkat ediyorlar. Aksine insanın da da tesadüfe meydana geldiğini materyalist bir mantıkla yerleştirmeye çalışıyorlar. O ayrı bir konu. Ama bu Peygamber aleyhissalatü vesselam İslam risaleti ilk risalet değildir. Senden önce çok peygamberler geldi ve senden önceki bütün peygamberlere de kavimlerini hidayete çağırmak, kötülüklerden, yanlışlardan korumak ve sakındırmak için rasuller gönderdik diyor. Onlar ne yaptılar? وَمَا يَاتِهِمْ مِنْ Onlara her ne zaman... Her ne vakit bir Resul geldiyse mutlaka onunla alay ediyorlardı. Mutlaka onunla alay ediyorlardı. Peygamber aleyhissalatü yalanlanmaktan üzülmesi kendi şahsıyla alakalı değildi. Ya bu kadar apaçık bir hakikat, risalet hakikati. Nasıl olur da yalanlanabilir? Bir, hakikat adına üzülüyor, üzülüyordu. İki, bunlar bu hakikati yalanladılar, helak olacaklar. Nasıl bu kötü hale düşecekler? Onlar için üzülüyorlardı. Onun için ayet-i kerime diyor. فَلَعَلَّكَ بَاخِعُ النَّفْسَكَ اِلَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِفِ يَسَرِ عَلَى اَثَارِهِمْ اِلَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِفِ sen neredeyse kendini üzüntüyle bu sözlere iman etmiyorlar diye neredeyse helak edeceksin. Onun için Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bunları, bundan dolayı üzülüyor. İşte Cenab-ı Allah da diyor ki yok diyor. Bunlara senin gibi ne kadar Rasul geldiyse senden öncekilere de o eski şialara, eski gruplara, eski kavimlere ne kadar Rasul geldiyse mutlaka onunla alay ediyorlardı. Dolayısıyla bunların da seninle alay etmeleri kavmine ait bir özellik değildir. Bu insanların kendi tercihleriyle alakalıdır. Ve insanların pek azı kendilerini şeytanın etkisinden kurtarmak için gerekli mücadeleyi veriyor, gerekli tavrı takılıyorlar. Çoğunluk şeytana av oluyor, yem oluyor. Onun için kendilerini kurtuluşa davet eden, hidayete davet eden Resullerin o hayır dolu çağrısını davetini de benimsemiyorlar denilerek Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a da ayrıca teselli verilmiş oluyor. Kaldığımız yerden biraz sonra inşallah devam ederiz.